Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz acikradio.etacikradio.com.tr. Altın saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Ertuğrul Efe teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz Profesör Doktor Zeynep Ahunbay. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Sen de hoş geldin Argun. Evet konumuz ise tarihi yapılar için deprem risklerinin yönetimi e, ile ilgili yürütülen proje ve bu proje sonucunda da hazırlanmakta olan e, ve son halini alması beklenen kılavuz. Evet hocam bizi biraz bilgilendirebilir misiniz bu konuda? Ne zaman başladı bu çalışma? Bu çalışma bir yıl oldu, başlı Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki kültür mirasının sahibi olan iki büyük kuruluş. Böyle bir ihtiyaç duydular. Çünkü depremler sürekli oluyor. Tehlikede olan anıtlar var. Bunlara nasıl yaklaşılmalı? Çünkü disiplinler arası bir konu hem mühendisler hem mimarlar, sanat tarihçileri, arkeologlar, değişik konuların uzmanlıkların katkısı gerekiyor duyarlı hareket etmek için. Ama baktığınız zaman koruma ile ilgili olan eğitimin daha çok yüksek lisans ve mas yani doktora düzeyinde mimarlık fakültelerinde verildiğini görüyorsunuz. Güçlendirme veya sağlamlaştırma, depreme karşı hazırlama ise inşaat mühendislerinin meslek alanına giriyor. Bu değişik disiplinleri bir araya getirerek onları kaynaştırmak, aynı dili konuşturmak <gülüyor> ve kültür varlıklarının depreme karşı hem hazırlanmaları hem deprem sonrasında alınacak acil önlemleri, yapılması gerekenleri bir kılavuzda toplayarak meslek insanlarına, daha geniş bir kitleye bunları yaygınlaştırarak duyurmak, yerleştirmek, böylece kayıpları azaltmak isteniyor. Çeşitli çalıştaylar yapıldı. Bu çalıştaylar da... Projenin amacı kılavuzun hitap etmesi gereken kitle hakkında bilgi verildi. İçeriği konusunda açıklamalar yapıldı. Ve hem belediyelerden, diğer kültür varlıklarıyla ilgili kuruluşlardan, mimarlardan, mühendislerden önerileri istendi. Yurt dışından bazı uzmanlar davet edildi. İtalya'dan özellikle depremle ilgili. Deneyimleri olan deprem sonrasında kültür varlıklarına müdahale eden mühendislerin sunuş yapmaları istendi. Onların ülkelerinde karşılaştıkları sorunlar dile getirildi. Çünkü İtalya'da böyle bir çalışma var. İtalya depremlerden aynı bizim gibi zarar gören bir ülke ve kültür mirası olarak çok zengin yapılan bazı tüzüklerin veya yönetmeliklerin daha sonra hatalarını görmüşler. Milano Üniversitesi'nden bir hoca anlatmıştı mesela pencerelerin üstüne beton armelanto konmuş. Fakat bir sonraki depremde hasarlar bu noktalarda çoğalmış. Dolayısıyla yapılan bir takım önerilerin, müdahalelerin yanlışlığını bilerek e, bu e, yönetmelikleri veya rehberleri de revize etmek söz konusu e, bizde ilk defa hazırlanıyor böyle bir çalışma e, dolayısıyla hem İtalya'daki örneklerden e, fikir almak e, yabancı ülkelerde deprem sonrasında müdahale yapmış olan e, uzmanların katkılarını almak da önemliydi e, Tabii e, yapılacak olan e, çalışma Bugün e, mimarlık veya mühendislik eğitimi e, yapan insanlar için biraz yeni oluyor. Yani e, yeni malzemelerle tasarım yapıyorlar. Halbuki tarihi eserlere baktığımız zaman e, kagir yapıdır. Bugün kagir yapı çok öğretilmiyor mimarlıkta veya mühendislikte. E, bilmedikleri bir şeye doktorluk yapmaları e, müdahale açısından... Sakıncalı olabiliyor veya işte betonarme gibi e, o binaları ele alıyorlar, yorumluyorlar. Halbuki en az müdahaleyle korumak gerekiyor. Yani koruma e, için bir müdahale yaparken onun da uluslararası kuralları var. E, dolayısıyla hem sağlamlaştırmak hem e, koruma açısından kurallara uymak gibi iki yönlü bir e, tarafı var. Yani tarafları var hem güvende olmanız gerekiyor hem çok müdahale etmemeniz gerekiyor. Dolayısıyla tarihi yapıların yapım tekniklerini, özelliklerini de bu rehberin içine bir miktar koyarak yani dokuları anlatmak, nasıl yaklaşılması gerekiyor, özellikleri nedir, bunları açıklamak da istendi. Evet. Ee, gördüğüm kadarıyla e, şu anda bu e, kılavuzun önemli bir kısmı hazır herhalde. Tamamlandı, bir yıl e, tamamlandı. Evet. Şimdi üzerinde tekrar bakılıyor, yayına girecek. E, Belli öyle. mi ne zaman yayınlanacağı? Yani en kısa zamanda Hiç, yayınlanması düşünülüyor. Kim bakıyor şimdi? Vakıflar e, yani Bakanlığı, Vakıflar, bakanlığı, vakıflar Bak Genel, Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlüğü ve e, İstanbul Bak, Koordinasyon Merkezi, Kültür Bakanlığı. Hı. Yani bunlar esas ilgili taraflar. Ilgili taraflar. Kim evet. yayınlayacak? Bakanlık mı yayınlayacak? E, yani? Bakınlar Genel Bak Müdürlüğü. Şimdi merak ettiğim, hocam şey husus şu, e, ya, kılavuz olarak adlandırmışsınız. Evet. Dolayısıyla e, ne kadar bunun bir yaptırım gücü var? Yani e, sorumluluğu nasıl tanımlıyor? Kime e, veriyor bu görevi? ...nasıl işleyecek bir anıtlar kurulumuz var... ...bir müelliflik müessesesi var... Evet. ...yani herhangi bir projede değil mi... ...siz ne yapıyorsunuz... ...hadi getir bakayım restorasyon projenizi ...varsa restitüsyonu... ...varsa rölevesi... ...onlardan sonra hareket edeceksin... ...buna yeni bir katmanlar mı katılacak... ...şimdi şöyle... E, ...tabii bir yönetmelik olduğu zaman... ...iki kere iki dört... Hmm. E, ...bunun dışına çıkamazsınız ama... Kültür varlıkları olduğu zaman her birinin özel koşulları var. Yani bunları zaten deprem yönetmeliğinin dışına çekildi. Hı. Yani deprem, deprem yönetmeliğini tarihi eserlere uygulamaya çalıştığınız zaman çok ağır müdahaleler oluyor ve bu bizim istemediğimiz bir duruma. ...neden tamam, oluyor. Yapışım, Dolayısıyla evet. yani kültür varlıklarını... ...çok iyi anlamanız, deneyimli... ...olmanız gerekiyor ki... ...onları çok zedelemeden... ...onları iyileştirebilirsiniz. Yani burada daha çok... ...öncelikle geleneksel yöntemleri... ...kullanmak... ...geleneksel yöntemlerin yetmediği... ...yerlerde de... ...çağdaş teknolojiden yararlanmak... ...zaten Venedik tüzüğü de... ...bunu söyler. Yani öncelikle... Yani Ayasofya'yı e, onarırken hemen etrafına e, çelike, çelik şey yapalım <gülüyor> enjeksiyon e, basalım evet. e, diye değil de hani zayıflamış olan yer nedir en az müdahaleyle ona ne yapabiliriz gibi bir yaklaşım olması e, gerekiyor. Dolayısıyla bu e, kılavuzun kılavuz adı altında e, sunulması da bunun çok bağlayıcı bir yönetmelik değil doğru yola yönlendiren bir rehber olmasından kaynaklanıyor. Daha sonra belki buradaki ilkeleri bir takım yönetmeliklere yansıtmak, e, yansıtmak yani daha çok e, kitlelere duyurarak onların bunları benimsemesi. E, çünkü e, sadece mühendislik eğitimi veya mimarlık eğitimi almış bir insanın eski eser restore etmesini zaten beklemiyoruz yani restorasyon bir uzmanlık işidir diyor yine Venedik tüzü dolayısıyla yani nasıl insanlar diyelim iç iş, iç hastalıkları için ihtisas yapıyorsa tarihi eseri tanımak için de bir çalışma yapması gerekiyor yani al sen bu şeyi formülü Tarihi esere uygula Dediğiniz zaman hataların Önünü açmış oluyorsunuz yani Ne kadar hassas Yaklaşmayı gösterebilirsek Öğretebilirsek O alışkanlığı verebilirsek O bizim için kâr olacaktır Bu bir bilinç meselesi de e Kesinlikle tabi Peki hocam bu standart bir mal sahibi Ne değil de Sanki daha çok bu tip tarihi Yapıların sahibi Durumunda olan Kamu kuruluşlarına filan yönelik bir yani, şey Yani tabii en değerli diyelim mi eserlerimiz nedir? İşte Şehir'in Surları'dır, e, Ayasofya'dır, Süleymaniye'dir, Selimiye Camii'dir. Evet. Değil mi? E, bu, bu, bu. Yani istenen şudur. E, kültür varlığına sahip olan belediyeler, kamu kuruluşları, karayolları, e, Kültür Bakanlığı, vakıflar bunlar kendi eserlerini bir gözden geçirip Bunların neresinde çatlak var, neresinde aksaklık var, onları tespit edip daha risk, deprem olmadan tespit tespiti e, Evet yani çünkü deprem olmadan biz bu e, onarımları, gözden geçirmeleri yaparsak e, sakatlıklar, arızalar azalır. Ama e, siz hiç bakım yapmazsanız, sürekli bakım olmazsa o zaman deprem daha büyük hasar veriyor. Ama işte bu hazırlıklarda da çok özenle, dikkatli yaparak yani yapının kaç tane ziyaretçisi var önemi nedir, bütün bunlar dikkate alınarak ona müdahale edilmesi gerekiyor. Çok eski, çok önemli eserlere en az müdahale onun özgünlüğünü bozmamak için isteniyor. Ama güvenlik de yüksek olması gerektiği zaman bir denge bulmanız lazım. Yani az müdahaleyle o yapıyı yaşatmak, o zaman e, belki riski hala fazlaysa e, ziyaretçi sayısını kısıtlamak gibi evet. önlemler. Yani bir denge kurmak gerekiyor. Evet. Bu şeyde e, çalışmayla ilgili, kılavuzla ilgili notlarınızda bakıyorum da bir kere önce afet öncesi bir risk değerlendirmesi evet. ve riski azaltacak bir hazırlık... E, afet sırasında mümkünse bir acil müdahale, yani göçme yönleme falan evet. herhalde. Ve daha sonra da iyileştirme e, aşamalarında diyorsunuz ki her safhası için stratejik, taktik ve operasyonel aşamaları bilimsel ve teknik yönden tanımlamaya çalışıyoruz diyorsunuz. Bunları nasıl ay ayıklayabiliriz, nasıl ayırt edebiliriz? Yani Şimdi... stratejik derken bu bahsettiğiniz e, burası çok ziyaret edilen bir yerdir, ona uygun şey şimdi, şimdi bu son mesela Çanakkale bölgesinde olan evet. depremde Tuzla, Murat Hüdavendigar Camii bayağı bir hasar görmüştü. Onu gittik yerinde gördük. Daha önce de deprem bölgesi olduğu için tabii Murat Hüdavendigar erken Osmanlı dönemine ait bir eser. Daha önce de hasar görmüş, onarılmış... ...bu son deprem sırasında da... ...bir onarım uygulaması var. Ama e, hasar da görmüş. E, arkeolojik e, tabakalar var. Yani orada birçok... E, ...arkeolojik alandan... ...getirilmiş parçalar kullanılmış. E, kubbesinde bazı sorunlar var. Yani e, bir sürü karmaşık... E, ...sorunları var. Ama e, deprem... ...hasarının hemen müdahalesine geçmeden bir belgeleme yapmak gerekiyor. O aşamada da desteklemek gerekiyor. Mesela Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ilgili uzmanı, inşaat mühendisi uzmanı ona bir destekleme kurmuştu şu anda. Bu kılavuzda çalışan hocalarla beraber gittik. Neler daha araştırmalı? Yani daha o sırada yapılan bir restorasyon var ama ...o restorasyon için mesela hazırlanan projede bazı Eksiklikler eksikler var. var. Onların tamamlanması, yani yapının tam olarak anlaşılması ve bundan sonraki depremlere karşı da hazırlanması. Mesela kubbe eteğine bir çember konulması, dağılmasını önlemek için. Yani şu anda deprem <gülüyor> sonrasında bir güvence altına almak gerekiyor ve uygulamaya geçerken de bütün bilgileri derleyip o bilgilerle verilerle yani malzeme bilgileri, teknikler neler olabilir, olasılıklar onlarla doğru bir müdahale tekniğini geliştirmek gerekiyor. Tabi bu söyledikleriniz çok zaman da isteyen. Evet, sabırla yapılması. Evet. E bunlar bizim normal ihale düzenimizle falan nasıl örtüşüyor hocam? Yani, yani şimdi dediğimde söyledim yani şimdi Murat Vida Vendiğer'in Bursa'da bir cami var biliyorsunuz yani kaç tane cami var bizim için önemlidir yani tarihi değeri önemlidir içinde ki kalabilen özel ayrıntılar yine korumak istediğimiz şeyler yani hem enderliği tarihi olması çeşitli katmanları geç Osmanlı müdahalesi yapılmış mesela. Yani sadece erken Osmanlı döneminde kal dönemiyle kalmamış. Ee, bütün bunlar bizim için öğreticidir ve e, o yapıyı okuyabilmek, onu koruyabilmek de bir misyondur. Yani sonuç olarak e, kaba e, tamir e, olarak yapılan e, bir restorasyona, restorasyona demiyoruz yani. O Kaybedilmiş bir yapı oluyor. Burada biz bir tarihi bilgiyi ve anıtı korumak için sabırla gerekli çalışmaları yapmak durumundayız diye düşünüyoruz. Tabii yani sadece bu iş bitsin, çabucak halledelim, buradan çıkalım gibi bir yaklaşımla değil de Geçenler, onun bütün sorunlarını yani çözmeye çalışmak geçenlerde lazım. Geçenlerde bir haberdi galiba, değil mi? Bir e, antik Roma devri veya belki Helenistik çağdan bir e, Tapınak kalıntısını beyaz çimento'dan merdivenler dökülüyordu, yani çevresindeki o bazasındaki merdivenleri onarmak için Tabii bunlara böyle bir şeyde izin vermek kabil değil. Evet. Bunlar böyle bir kılavuzun eksikliğinin bir e, yansıması mıdır? Böyle bir şeyin yapılabilmesi. Yani e, demin de söylediğim gibi, yani e, koruma bir uzmanlık işi, e, bunun da e, disiplinler arası bir uğraş olduğunu daha geniş kitleleri bizim önce kabul ettirmemiz lazım. Yani İtalya'da bu kabul edilmiştir. Yani İtalya'nın Kültür Bakanlığı kendi uzmanlarıyla birçok konuya hakimdir. Geçenlerde bir film izledim. Mesela depremden sonra terk edilmiş alan kaynaklar çok iyi. Yani tabii parayla da çok, çok ilişkili. Tam. Yalnız evet. uzmanlık konusu ...değil, onu destekleyen bir örgütlenme... ...gerekiyor. Hem acil müdahale için hem daha sonraki... ...kurtarma ve yenileme... ...restorasyon işleri için. Yani Bizim ülkemizde de... ...bunun altyapısının oluşturulması... ...hem mimarların hem mühendislerin... ...daha çok bilinçle, bilgiyle... ...bu konuya eğilmeleri... ...önemli. Daha da önemlisi... ...kurumların... ...böyle bir riske karşı... ...kendi sorumluluklarında olan anıtları gözden geçirmeleri ve önlem almaları. Mesela tarihi İstanbul'un surları, surları 1980'lerde dünya mirası oldu. Dünya mirası olduktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir çalışma yaptırdı, envanter yaptırdı. Profesör Müfit Yorulmaz, Feridun Çılı mesela, bütün burçların ...durumlarını değerlendirmişlerdi... ...ben de onlarla beraber... ...7 kilometre beraber... ...dolaştık, baktık... Mesela ...bazı burçlar için... ...ilk depremde bunlar gidecek... ...demişti, 99 depreminde... ...gitti, şu anda gidin bakın... ...bir sürü yarısı yıkılmış... ...veya işte daha önce... ...orta çağda onarılmış... ...olan parçaların düşmüş... ...olduğunu görüyorsunuz... ...yani burada bir acil durum var... Yani o kalan parçaları yerinde tutmak için bir çaba e, misyon var yani. yani orada bir sorumluluk var. Yani kurumlara bunları hatırlatmak, tekrar göreve çağırmak için de e, kılavuzun bir görevi olacağını Son düşünüyorum. Son önemli bir Ben yanlış hatırlamıyorsam, bu İstanbul surlarında farklı uygulamaların olduğu bir dönem, bir tartışmalı bir dönem olmuştu. İstanbul Büyük Millet e, bir takım onarımlar yapıyordu. Bir de galiba sizlerin de içinde olduğu bir yedi kulede bir uygulama evet. yapıldı. E şimdi yani bunları bu uluslararası kurallar, Enedikt tüzüğü falan sınırlarını çizmezse e, koyuyorlar kalıbı, dökerler betonu, yürür giderler. Yani, bunu, yani beton dökülmüyor. Ama mesela işte, tiyatro işte, dekoru diye de eleştirilir Yani bazen. Içi, e, ...yani doğru benzer bir yapım tekniğiyle yapılmadığını biliyoruz. Mesela surlarda tuğla hatıllar var. Evet. 1980'lerin sonunda yapılan Belgrad Kapı civarındakilerde... ...tuğlalar sadece cephede. Yani, yani bütün e, taş, yani <gülüyor> beş metrelik duvar kalınlığı boyunca devam etmiyor. Halbuki onun devam etmesi <gülüyor> gerekiyor. Yani o aynı betonarme şey gibi bağlayıcı oluyor e, ve 99 depreminde de onlar kaplama gibi döküldü. Yani o şekilde yapılmaması gerektiğini de yani özgün yapım tekniğine uyulması gerektiğini de bu kılavuz içinde vurgulamaya çalışıyoruz. Bu kılavuzun e, yaptırım gücü nasıl, ne kadar olabilecek hocam? Nasıl? Bu bir e, tabii ki tavsiye kararı e, gibi. E, ancak e, yönetmeliğe e, yahut e, yani kurulların da dikkate alacağı bir e, genel yaklaşım, özel, doğru yaklaşım. Özel olursa yani daha sonra ki bunu işte nasıl formüle edilebilir diye düşünülüyor. E, çünkü deminde söyledim ya yani her tarihi yapı zaten İtalyancası caso per gazodur. Yani her durum vaka, için vaka. bir özel çözüm bulmanız Gerekir. gerekiyor. Ve yani bir yönetmeliğin içinde sığdırılabilecek şeyler değil. Duyarlılığı, bilgiyi arttırmak birinci adım diye düşünüyorum evet. tabii. Müdahalelerde hep özel yetiştirilmiş uzmanlardan bahsediyor. Evet. kılavuz Mevcut durum nedir hocam bu konuda Türkiye'de? Yani... Yani şimdi inşaat mühendisleri de yüksek lisans programlarına, koruma programlarına girerek bu alanda uzmanlaşıyorlar. Tabi bu çok önemli. Mesela Türkiye'ye baktığınız zaman lisans eğitiminde mühendislikte bir kültür mirası dersi yok. Yani şimdi hmm. hiç kültür mirası dersi almamış bir insanın bu kuralları nereden bilecek? Ancak birisi ona gelecek. İşte benim tarihi eserim var. Bunu restore eder misin? O zaman bir mimarla birlikte çalışarak bu konuları daha yakınlık kesip edecek diyelim veya öğrenecek. Bu tür kurallar olduğu zaman ona bir giriş sağlıyor. İmkanı olacak. Yani Amerika biliyorsunuz yani tarihi eserlerine bakarsanız 18. yüzyıl dan bu yana Amerika'da böyle bir sars gereği duyulmuş ve e, o şekilde yüksek lisans programları e, veya e, lisansdan itibaren dersler konulmuş. Ya bizim e, inşaat mühendisliği programlarına da e, bunların katılması yani seçmeli bile olabilir. Tabi tabi evet e, ki yani. yani o şekilde bir e, Türkiye gibi bir ülkede yetişen e, mühendislerin de daha lisans eğitiminde yakınlık duyması, evet. ilgi duyması ve sağlanabilir. O doğrultuda çalışma niyetlerinin evet. için çok evet. önemli bir açılım olur. Şimdi burada e, kılavuzla ilgili not, notumuzda 3 tane belgeye referans veriliyor. E, bir Venedik tüzüğü var, 1964. Ondan sonra 2003 tarihinde e, kabul edilen mimari ...Mimari Mirasın Analizi Korunması ve Struktürel Restorasyon ilkeleri, Bu Türkiye'ye ait bir tüzük mü? Bu İKOMOS'un e, inşaat hı. mühendisleri. Yani e, İKOMOS üyesi olan daha çok inşaat mühendislerinin e, formüle İhtiyacı, ettikleri hı. bir tüzük. Ve e, biraz önce bahsettiğimiz temel ilkeleri, yani tarihi eseri tanımadan müdahale edilmemesi e, gerektiği, e, en az düzeyde tutulması onun yapısını değiştirmemek gerektiği gibi. Geri dönebilir. Evet. özellikle. Evet, Bunları hı. sayıyorsunuz. Bir de 2013 yılında ilk Türkiye Mimari Miras Koruma Bildirgesi. Evet. Bu üç, üçü birbirine eklemle değil mi? Yani bunlar ya Bir tanesi çok... hani Türkiye için Venedik <gülüyor> Tüzüğü'nün öyle ötesine giden, bugün ihtiyaç duyduğumuz kavramları karşılamaya çalışan bir Tüzük bunun güncellenmesi de öngörüldü. Yani dünyada her gün yeni çalışmalar yapılıyor. Konular değişiyor. Yani Daha önce mesela endüstri mirası tescili falan yoktu. Şimdi o konular da var. Yani bunlar da girdikçe tabii ki koruma alanı kapsamı genişliyor. Dolayısıyla güncellemek gerekiyor birçok çağdaş mimari mesela 20. yüzyıl mimari mirasının da koruma kapsamını alınması, tescil edilmesi, değerlendirilmesi bütün bu konular korumanın kapsamını genişletiyor yani bir betonarme binanın korunması, korozyona uğramış olan donatılarının temizlenmesi yeniden e, sağlam hale getirilmesi. Bunların hepsi karmaşık sorunlar tabii Çok ki. Çok karmaşık. Şimdi yeri gelmişken hocam, İkomos'un da bu alandaki önemi ve etkisi üzerinde de kısaca durabilir miyiz lütfen? E, İkomos 1964'te Venedik'te toplanan, e, tarih yapıyla e, uğraşan mimar ve teknisyenlerinin uzmanların. E, uzmanların oluşturduğu bir metin ve bütün e, dünyada kullanılıyor. Temel ilkeleri çok sağlam konulmuş, birçok konuyu kapsıyor. Fakat temel ilke demin belirttiğim gibi artık konular sivil mimari, endüstri mirası, çağdaş mimarlık yani konular koruma kapsamı kültürel peyzajlar bütün bu konularla ilgili yeni ilkeler yaklaşımlar. Bunlarla katıldıkça İKOMOS'un e, özel komisyonları var. Uzman e, kuruluşları var. Ahşap mesela komitesi var. Endüstri mirası var. E, sivil mimarlıkla veya tarihi yerleşmelerle ilgili. E, onlar da ilkeler oluşturuyorlar. Tüzükler oluşturuyorlar veya bunları güncelliyorlar. Mesela bu sene e, ahşapla ilgili olan e, tüzük güncellenecek e, yıl sonunda e, Hindistan'da toplanacak Ecomos Genel Kurulu orada e, gündeme getirilecek. E, dolayısıyla bu e, uluslararası bir network diyebiliriz. Uzmanlar... E, uluslararası A Anıtlar ve Sitler U evet, Konseyi. Evet, dolayısıyla e, yani bütün dünyada kabul edilebilen yaklaşımlar e, burada tartışılıyor. Ve o tartışmalar sonunda herkesin kabul edeceği ilkeler duyuruluyor ve onlara uyulmaya çalışılıyor. Mimarlar, mühendisler, sanat tarihçileri, arkeologlar, hukukçular, konservatörler yani aklınıza gelebilecek, gelebilecek bütün korumayla ilgili mesleklerden üyeleri olan Uluslararası bir kuruluş. Evet, UNESCO'nun da dünya mirası ile ilgili verdiği, vereceği kararlarda da etkisi olan danışmanı. Bir... Yani danışmanı. UNESCO evet. <gülüyor> hükümetler arası bir kuruluş. Diyelim ki Türkiye'den bu sene Göbekli Tepe aday gösteriliyor. Göbekli Tepe için bir rapor hazırlıyor. Türkiye o rapor UNESCO'ya gidiyor. UNESCO'da ...Ikomos'a gönderiyor. Bunu sen... ...dünyadaki uzmanlarında... değerlendir. O da o konuda... ...kim varsa hangi... ...ülkeden işte prehistorik... ...bir alan onlara gönderiyor. Siz bunu... ...değerlendirin diyor. Bir tane de... ...uzmanı yerine gönderiyor. O yerinde bakıyor. Ve yerinde gördüğü Yönetim mi, iyi mi? İyi korunuyor mu? Altyapısı... ...hazırlanmış mı? Yani buna kim bakıyor? Hangi uzmanlar sorumludur. Ona göre bir rapor veriyor. Yani yönetim hukuki altyapısı yeterlidir. Ondan sonra da Dünya Mirası Genel Kurulu'nda bu tartışılıyor. Onlar da okey derse o zaman Dünya Mirası listesine giriyor. Evet. Bu anlamda İKOMOS Türkiye Milli Komitesi de oldukça önemli ve etkili bir kuruluş olması bekleniyor. Yani tabii. Türkiye ile mesela, şimdi Göbekli Tepe Türkiye'den, Türkiye İKOMOS'undan da bir veya iki uzman, yabancı uzmanla beraber oraya gidecek. Bursa Dünya Mirası'na girerken Dünya Mirası Komitesi'nin gönderdiği İKOMOS uzmanıyla biz de gittik, baktık beraber işte ortak onun soruları tartışıldı. Dolayısıyla Komos Türkiye'de kendi ülkesindeki e, dünya mirası adaylarının değerlendirilmesi için gelen uzmanla beraber alana gider ve e, orada gerekli e, incelemeyi yapar, soruları cevap verir. Ayrıca bize de e, uzmanlıklarımızla e, ilgili e, dosyalar gelir. Ben ...Mısır'a gittim mesela. Mısır'da El Eser Camii ile ilgili... ...bir restorasyon şikayeti vardı. İşte o şikayetin değerlendirilmesi için... ...IKOMOS uzmanlarından birisinin görevlendirilmesi istenmişti. Veya İran'da Tebriz Çarşısı'nın dünya mirasına aday gösterilmesine. Yani Türkiye'den de İKOMOS uzmanları başka ülkelerdeki adayların adaylık dosyalarının değerlendirmesi için e, raporlar hazırlamaktalar. Evet, bir küçük bilgi verelim dinleyicilerimize. Bu kılavuz sadece deprem riskleriyle ilgili. Evet. Ee, örneğin dün mesela İstanbul'da ve Sel Marmara bölgesinde ee, ya, başımıza gelen e, sel felaketlerinin e, tarihi binalar üzerindeki etkisiyle ilgili bir kılavuz değil ama onlar da gelecekte hazırlanacak evet, herhalde. E, bu çalıştay e, e, en son çalıştaydı. Böyle bir soru oldu. Yani sadece deprem, deprem mi olacak? Diye. Bir yıllık çalışmada ancak bu e, toparlanabildi. Yani deprem e, çok kapsamlı bir konu müdahaleleri oldukça önemli ve tabii sel ayrı bir uzmanlık birikimi Elbette. gerektiriyor. Yani diğer risklerle ilgili de çalışmaların yapılmasını tabii ki gönül ister. Yani bu da gereklidir. Ancak Bakıplar Genel Müdürlüğü'nün bu projesi esas itibariyle şimdilik deprem riskleriyle sınırlı. Evet, deprem sınırlı. riskleriyle. Evet. Bir müzik parçası dinleyelim, ondan sonra hemen sohbetimize devam edeceğiz. Akçık Radyodasınız. 94.9'da Altın Saatler Programının ikinci bölümündeyiz. Zeynep Hocamızın seçmiş olduğu bah eserini e, biraz kısa kesmek zorunda kaldık. Evet, e, tarihi yapılar için deprem risklerinin yönetimi kılavuzuyla ilgili e, sohbet ediyoruz. Aynı zamanda tarihi eserlerin durumu. ...onun da ne olduğu bu programımızın konuşmaları, sohbetleri arasında biraz ortaya çıkıyor. Evet, Argun neredeyiz? Hocam bir yandan da işte şiddetle ve hızlı bir şekilde şehirleştik ve bunun tabii e, tarih yapılar içinde getirdiği bir sürü meseleler oldu. Bunlar yapılırken bu kılavuz da yoktu orta yerde. Ama iyi niyet de var. ...bir takım onarımlar yapılıyor. Bitiyor, devam ediyor. Mesela ben kendim bildim bilelim... ...Ayasofya'da bir onarımlar vardır. Bu işi tabi, eşyanın... ...tabiatına uygun olan bir şey midir? Yani Hep böyle mi olması gerekir? Yoksa e, dönem dönem mi... ...olması gerekir? Bir iskele kurulmuştu. Yıllarca durdu mesela o iskele orada. Evet. Kubbe'yi bir bölümünü tutuyordu galiba. Şimdi e, Ayasofya... ...tabii yıllarca... E, ...ihmal edilmiş veya... Bir takım restorasyonlar yapılmış ama bunlar projeyle yapılmamış. 1990'lı yıllarda sanıyorum 93'te UNESCO'dan bir heyet gelmişti. Heyet işte Ayasofya'ya baktı kim hani bunun projesi nerede? Yükleniciye Yok. verilmiş yüklenici bir şeyler yapıyor bundan sonra daha bir ciddi olunsun diye bunun üzerine Kültür Bakanlığı bir bilim kurulu oluşturdu. O bilim kurulu bir araya gelince sorduk işte ne yapmak istiyorsunuz? Röle ve Anıtlar Müdürlüğü'nün inşaat mühendisi kontrolünde verirse işte bize para geliyor. Parayı istediğimiz gibi harcarız. Yani bunun bir sistematiği yoktu Yok. o sırada. Bunun üzerine binanın e, durumu, cepheleri e, kırmızı boyanmış, boyalar akmış, e, kurşunlar dilinmiş, içeriye sular giriyor. E, bunlar daha bir sistematik ele alınsın. E, yukarıdan e, kurşunlara başlayarak aşağıya doğru onarılsın. Yani içeri su girmesin en azından, e, mozaikler dökülüyor cepheler çimentolu sıvalı bunlar iyileştirilsin. O arada deprem güvenliğini değerlendirmek için de Boğaziçi Üniversitesi bir çalışma Kandilir yaptı. Boğaziçi Üniversitesi'nde Profesör Mustafa Erdik ve <gülüyor> Princeton Üniversitesi Ahmet Çakmak o bir sabbatical için gelmişti. Daha sonra bir öneri geldi. Doğu yarım kubbesini o yöndeki kemeri unuttum şimdi kaç tane 20 tane galiba uzun demir çubukla bağlamak üzere Ankraj. bunu bilim kuruluna sundu kültür bakanlığı onun bir sakınca yaratacağını yani deprem olduğu zaman orada bir koparma demirlerden dolayı ...diye düşündük ve bunun tartışılması gerekir diye Almanya'dan Profesör Wenzel Karlsruhe Üniversitesi'nden Profesör Müfit Yorulmaz da bilim kurulundaydı. Onlar geldiler araştırmalar yaptılar radarla hem kubbede hem ayaklarda yani Ayasofya'nın ne kadar çok desteklemeye ihtiyacı var. E, ...kubbede yaptıkları e, çalışmalardan sonra ayaklarda da radarla... ...yani Ayasofya'nın bir oturmuş e, dengeye gelmiş hali Hala. var yüzlerce yıllar e, boyunca... ...destekler <gülüyor> yani işte altıncı yüzyılda ilk yapıldığı zaman zaten kubbesi çöküyor... ...sonra evet. onuncu yüzyıl var, on dördüncü yüzyıl var, Osmanlı dönemi onarımları var... Yani bu haliyle sürekli bakımının yapılması ve o şekilde izlenmesi çünkü şu anda izleme sistemi de var Ayasofya'da. içeride ve dışarıda işte sıvalar, çimentolu sıvalar sökülüyor ve geçen yıl içteki Kuzey Cephesi sıvaları sökülünce orada kubbeyi taşıyan kemerde ...bir çatlak görüldü... O kemer dışa doğru açılma da yaptı diye... O yani dışarıdan zamanı... görünmüyor şu anda... Şarkulden kaçtı falan diye de konuşulmuştu ee, o zamanlar... Yani... Bu tarafta göz... duvarları var mı var. bilmiyorum... Var, kuzey tarafında Hı. da var... Bu ana kemer, onda bir çatlak. çatlak... İşte bu çatlağın incelenmesi... ...onun nasıl onarılacağı konusu gündeme geldi... ...onun belki güney taraftaki simetriyinde de var... ...şu anda sıvalı olduğu için... ...görülemiyor. Yani böyle bir anıtın sürekli incelenmesi, izlenmesi... ...gerekli bakımlarının yapılması... ...çok önemli. Hani iskeleye bazı insanlar takılıyorlar... ...ama yani 55 metre yüksekliğindeki... ...bir kubbeye iskele olmadan nasıl ulaşırsınız... Evet. Yani e, iskeledi. E, sürekli çalışma için gerekli bir ara turist rehberleri ona takmıştı. E, <gülüyor> ve hemen, hemen emir verildi, söküldü falan. Yani 2010 döneminde Kültür e, Başkanlığı işte, önce e, ahşap vardı, sonra galiba metal iskele Yok, e, 90'larda bu özel metal iskele tasarlandı. E, Kubbenin en tepesine kadar ulaşabilmek için yani 55 metreye ulaşan. Evet. ...asansörü olan bir iskele. O iskele dört... ...devir yaptı. O şekilde... ...kubbe tamamladım. mozaiklerinin... ...bakım onarımları... ...yapıldı. Yani sürekli... ...bu bakımların yapılması... ...gerekiyor. Ona göre de yeni görülen... ...çatlaklar, arızalar varsa... ...şu anda... ...batı cephesi restore edildi. Güney cephesi... ...doğu cephesi ve kuzey cephesi... ...için projeler yapılıyor. Yani hem içten hem dıştan e, projelerle daha iyi duruma getirilmeye çalışılıyor. E, böyle bir e, evrensel değerin e, ancak sürekli bakımla sürekli. yaşatılması mümkün. Çünkü çok yaşlı eserler, Yani hem malzeme bozulmalarından hem yıpranmalardan, e, yani 99 depreminin ne tür etkiler yaptığı konusunda da Yine Boğaziçi Üniversitesi çalışmalar yapmıştı. Bunların yapılması, sürekli bakım yapılması gerekiyor. Bizleme sistemleri demiştiniz hocam. Evet. Yani bunlar nedir? Hareket sensörleri, kameralar falan mıdır? Nasıl? Şimdi bilim kurulu oluşturulduktan sonra 1996-97 yıllarında o sırada bizdeki teknikler, hasar vermeden inceleme teknikleri çok gelişmemişti. Kültür Bakanlığı İtalya'dan, Trieste Üniversitesi'nden bir grup davet etmişti. Onlarla bir çalışma yapıldı. Kubbede ve ayaklarda, galeride yani daha önce görülmüş olan bir takım derzler var, çatlaklar var. Yani onlara aletler koyarak Takip onların alayım. şeysi var mı diye. O sırada yine olanaklar kısıtlı olduğu için haftada bir özel bir alet vardı. Onun da gidip o çatlakları ölçüp kayıt yapıyorduk. Bir sene sonrasında bu hareketlerin yani sabah ve öğleden sonra akşam arasındaki hareketlerin sadece ısı genleşmesinden oluştuğu yani bir stüktürel Sorun hareket değilmiş. olmadığı anlaşıldı. Tabii eline yapılacak bir şey değil. Gelmedi. Özellikle İtalya'dan gelen uzmanlar demişlerdi ki yani böyle bir müzeye işte yüzlerce binlerce insan geliyor. Bunun sürekli izlenmesi lazım. O zaman o sürekli izleme aleti yüz bin dolardı. Kültür Bakanlığının da o parası yoktu. <Gülüyor> Çok şükür şimdi oldu herhalde o sistemler konuldu ve Dahil ee, edilmiyor. Şimdi. Yani kandilliye bağlı olarak o izlemeler yapılıyor. Şöyle olarak. Evet. De, durum nedir hocam? Ee, bu 99 üçüz. depreminden sonra tabii e, Kültür Bakanlığı'nın e, çok değerli olan e, kültür mirası e, müzeler e, ve e, Topkapı Sarayı, Ayasofya, e, Ay Ayirini <gülüyor> gibi e, Ay Arkeoloji Müzesi gibi. E, yapıların e, bir deprem'e e, karşı hazırlanması, deprem riskine karşı korunması e, bakımından bir e, Dünya Bankası projesi yapıldı. E, o projenin e, ihalesini de İtalyan bir firma almıştı. E, şu anda Topkapı Sarayı'nda e, arkeoloji müzesinde bazı çalışmalar yapıldı biliyorsunuz yani Topkapı Sarayı'nda e, ikler tamamlandı sanıyorum o proje kapsamında arkeoloji müzesindeki tamamlanmadı Aya Irini için hazırlanan projede kurul tarafından onaylanmadı. Aya Irini'de iki kubbe arasındaki kemerin açılma riski var. Yakından baktığınız zaman zaten yapının yüzyıllar boyu depremler geçirdiğini ve bir takım müdahaleler gördüğünü e, izleyebiliyorsunuz. O, mühendislik değerlendirmesi sonunda da e, iki, iki kubbe arasındaki kemerin desteklenmesi e, önerilmişti. E, bu payandalarla e, desteklensin diye bir öneri. Öyle, Çelik payandalarla. E, e, tabii altında evet. bir temeli olacak. E, o Payandalardan bir tanesi arkeolojik alana oturduğu için kurulu kabul etmedi. Daha sonra projenin İtalyan profesör Croci tarafından revizyonu yapıldı. O revizyonda da galeri katında bazı çelik çubuklarla Gergi bir çapraz gergilerle bir rijitlik oluşturmak şeklinde bir önerisi oldu. Onu da sanıyorum uygun bulunmadı ve şimdi bir uluslararası toplantı yapılacak Eylül başında tarihte ba belli Kültür Bakanlığı düzenliyor bu toplantıya da uluslararası koruma ile ilgili mühendisler uzmanlar davet edildi onların da görüşleriyle. Daha kabul edilebilir yani ay irinliğe... en az müdahaleyle güvenlik sağlayabilecek bir takım desteklerin sağlanması bu da evet tartışılacak inşallah güzel Çok bir sonuç çıkar, çıkar. Yani. evet çünkü arkeolojik alana da müdahale etmek istemiyorum yani orada. oraya oturması tabii ki bir tahribat yaratacaktır yani bir şeyi düzeltirken başka bir şeyi evet. zedelememek gerekiyor. Bu kurullar 16. yüzyılda olsaydı belki Mimar Sinan'ın payandalarına da itiraz edebilir. <gülüyor> Olabilir. Çünkü onların altının dolu olduğu tahmin edilebilir. Doğrusu. E, tabii Mimar Sinan'dan önce de e, bir takım payandalar Payandala varmış. Var. Mimar Sinan e, onları büyütmüş, desteklemiş. Evet. Hocam, e, siz programımızın başında da belirttiniz. Şu anda kılavuz yani kâgir yapılarla ilgili evet. ama e, ahşap yapılarla ilgili çalışmanın da hemen arkasından geleceğini belirtiyor giriş evet. yazısı. E, bu gene bu projenin kapsamında devam evet. edecek bir çalışma olarak, onu, olarak mı anlıyoruz? Tabii ki e, Kültür Bakanlığı ve vakıflar Genel o talebi devam he? ettirirlerse e, olabilir. E, biliyorsunuz 99 depreminden sonra birçok ahşap e, tarihi yapı yıkıldı evet. ve yani restorasyon adına yıkıldı ve çelikten yapıldı. Yani ülkemizde ahşaba karşı bir güvensizlik var. İKOMOS Türkiye ve UNESCO ortak olarak 99 depreminden sonra bir uluslararası toplantı düzenlemiştik. Ahşap yapıların depreme karşı güvenliği diye. Ona yabancı birçok uzman da gelmişti. Mesela Nepal'de çalışan uzmanlar Eski belgelere baktığınız zaman mesela Batı Anadolu deprem bölgesi orada taş duvarların ahşap hatıllarla desteklendiğini evet. görüyorsunuz. Balkanlar aynı şekilde. Yani deprem bölgelerinde eski insanlar böyle bir teknik geliştirmişler. Aynı şey Himalayalarda da var. Bilmiyorum yani ya. Hatıllar, o hatılları bağlayan kirişler, peştuğan denilen kirişler dolayısıyla bu kültürün anlaşılması, onun devam ettirilmesi de çok önemli şu anda mesela cumalı kızık dünya mirası alanı dünya mirası olduğu için aynı tekniklerle onarılıyor ve taş duvarlar, çamur harçlı ahşap harçlı o ahşap hatalı pardon o teknikle e, yenileniyor. Yani bozulmuş olan yerleri. Alt katlardaki bu e, ahşap atıllı sistemlerin e, doğru onarılması. Yani ahşap e, tekrar e, çalışır duruma getirilmesi. Ahşap karkas sistemlerin e, gene eski e, elemanlarıyla, yani bağlantılarıyla onları küçümsemeyerek yani basite indirgemeyerek yapılması koruma açısından önemli. Çünkü bir kültür mirası artık yeniden aynı şeyi yapmıyoruz. Yani bir Safranbolu'da veya e, Beypazar'ında mevcut olan tarihi e, ahşap binaları o detaylarını yaşatarak e, onarmak çok önemli. Evet. Hocam bu Ecomos'un çalışmalarına internetten alışmak kabin mi? Web sitesi olarak bir şey İkomos, Türkiye'nin bir web sitesi var. Ayrıca İkomos Uluslararası, ikomos.org diye girilirse bütün diğer dünyadaki diğer İkomos'ların da bağlantısı oradan bulunabilir. raporlara da ulaşmak mümkün. Yani ilkeleri. Oldukça canlı bir sitesi var. Türkçeleştirilmiş olarak Türkiye İkomos'unun web sitesinde de çizikler bulunabilir. Evet. Siz konuşmanızda da söylediğiniz notlarda da var. O kitlelere ulaşmak derken evet. bu herhalde mesleki manada değil mi hocam? Yani, yani e, tabii e, mühendislere, mimarlara, mühendislere, mühendislere e, belediyelerde çalışanlara yani evet. kültür mirasıyla ilgili e, evet. bütün e, kamu kuruluşlarının e, Faydaş, çalışanlarına paydaş aslında yani. Yani paydaş dediğimiz zaman da belediyeler diye düşünüyorum. Yani şimdi depremin olduğu yerlerin bütün belediye çalışanlarının da halkının da bilinçlenmesi çok önemli. Çünkü hani ahşap bina gözden çıkarılmaması gerekiyor. Onun evet. bir değer olduğunun anlaşılması ve Yaşatılmaya gayret edilmesi. Eskiye göre bir nebze daha iyi Çok durumdayız. Daha, evet daha fazla. Kaybettiklerimiz var. Bari evet. kalanları bundan sonra bu kılavuzların da katkısıyla. Evet. Değil mi? Daha evet ben bir başka noktayı da belirtmek istiyorum. Çünkü benzer işte kılavuz diyebiliriz. Yönetmelik diyebiliriz. Çalışmaları oldukça uzun bir süreçte gerçekleşebiliyor aslında bu kılavuz çalışmasına baktığımız zaman bir yıl gibi hızlı gitmiş e, hızlı, yani. kısa bir süre içinde e, yani bu temel çalışmada e, çok deneyimli hocalar vardı yani inşaat mühendisi hoca yine tarihi tar hocalar e, inşaat fakültesinden İstanbul Teknik Üniversitesi'ne Ortadoğu'dan e, Yıldız Üniversitesi'nden, İstanbul Teknik Üniversitesi, yani değişik üniversitelerin birikimleri bir araya getirildi. Kültür Bakanlığı'nın uzmanları, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili uzmanları. Dolayısıyla yoğun olarak, çünkü acil olan bir gereksinim. Bunu, çok doğru. Evet, yani bunu çok bir oluşturup, oluşturup, ...gerekli revizyonlarla... ...güncellemelerle... ...yani işte katkıları alarak... ...bu çalıştaylarda... Başarılı olmuş, çok başarılı ...çalıştaylardaki... ...geri dönüşlerle... ...desteklenerek... ...olgunlaştırılmaya çalışılıyor. Bugüne kadar kaç çalıştay gerçekleşti? Üç çalıştay oldu. Şimdi sonlu, yani son... ...yani sonbahar... ...aylarında da bir şey... uluslararası toplantı yapılması... ...düşünülüyor. Evet. Ee, çok çok teşekkür ederiz hocam. Yani Biz Hem e, emeği geçen e, bütün e, hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü hakikaten e, son derece önemli bir mesele. Ve bizim e, Altın Saatler programında da e, çoğu zaman gündeme getirmek istediğimiz ama e, hep şikayet etmekten de biraz e, geri durduğumuz bir alan bu. E, o anlamda tarihi yapılar için yapılmış önemli bir çalışma olduğunu Bizim sayenizde. Evet, sayinizde öğrenmiş olduk. Dinleyicilerimiz de memnundur herhalde. Ee, bu çalışmaların devamını diliyoruz. Size de tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ha. Teşekkürler. Evet. Sağ olun. Efendim Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Profesör Doktor Zeynep Ahunbay hocamız idi. Tarihi yapılar için hazırlanan Deprem Risklerinin Yönetimi Kılavuzunu e, hocamızdan dinledik. Detaylarını e, çok kısa bir zamanda da yayınlanacağını umut ediyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.